doğru koşmak 5. bölüm. Yazan Binali Kılıç, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tan Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Olcay Poyraz, Müdür Alpay İzbırak, Aziz Oğuz Tunç, Kemal Levent Şenbay, Necmi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayaalp, Ali Tolga Yıldız. Kemal, Ağrı'nın bir köyünden Kars'a yatılı okumak için gelmiştir. Fakat bazı arkadaşları daha ilk günden ona zehir ederler okul hayatını. Bunlar aynı odayı paylaştığı İmran'la Ali'dir. Bu arada beden eğitimi öğretmeni Sema, okullar arası bir koşuya öğrencileri heveslendirir. Kemal de buna katılmak ister. Oysa ne iyi koşabilmektedir ne de kilosu elverişlidir koşuya. Bu yüzden okulda alay konusu olur. Yine de vazgeçmez isteğinden. Ondaki kararlılığı gören Sema öğretmen, öğrencilerinden Sevim'in babası, bir zamanların ünlü koşucusu Kara Ahmet'le görüşerek Kemal'i yetiştirmesini ister. Artık bu eski sporcunun kanatları altına giren Kemal, daha da büyük bir hevesle çalışmaya başlar. Bir de lise son sınıf öğrencilerinden Aziz adında bir genç, ona yakınlık göstermekte, dertlerine ortak olmaktadır. Günler böylece geçip giderken bir akşam oda arkadaşlarından Ali, parasının çalındığını iddia ederek okulu ayağa kaldırır. Müdür bu çirkin olayın aydınlanması için yatakhanede arama yapmaktadır. O sırada yemekhane nöbetçisi olan Kemal, odaya çağrılıp da olanları duyunca, ''Nasıl olur öğretmenim?'' Ali'nin hiç parası yoktu ki çalınsın. Parası yok muydu? E, olmadığını sen nereden biliyorsun Kemal? Olsaydı bana borcunu öderdi. Borç mu? Ne borcu Kemal? Ali, benden aldığın parayı inkar mı ediyorsun? Resim dersi için malzeme gerektiğini... ...ama hiç paranın kalmadığını söyleyerek... ...benden borç istemedin mi? Hayır öğretmenim, ona borcum yok. Asla para almadım. Neden yalan söylüyor bilmiyorum. Kemal, Ali'ye borç verdiğini gören ya da bilen oldu mu? Hayır, yok. Ama Ali her şeyini İmran'a söyler. Onun bilmesi gerekiyor. Bilmiyorum öğretmenim. Ali böyle bir şeyden söz etmedi bana. Kemal ne demek istiyor? Anlamadım. Pekala çocuklar, pekala. Bırakın birbirimizi suçlamayım. Önce Ali'nin parasını bulalım, sonra da borç meselesini aydınlatırız. Kemal. Sen gelmeden önce Necmi ile İmran'ın dolaplarını, ceplerini aradım. Benimkini de arayın öğretmenim. Her yeri arayın. Korkum yok. Ali. Kemal'in dolabını aramadan önce bilmek istediğim bir şey var. Senin dolabını açan başka bir anahtar var mı? E, var öğretmenim. E, Kemal Ali'nin anahtarları birbirinin dolabını açabiliyor. Ben Ali'ye sormuştum İmran. Evet Ali. Bu doğru mu? Doğru öğretmenim. Aynı anahtar ikimizin dolabını da açabiliyor. Pekala. Aç bakalım dolabını Kemal. E, buyurun öğretmenim. Kendi paran cebinde mi Kemal? Kendi param yok ki öğretmenim. Birkaç gün önce bitti. Birazını Ali'ye verdim. Kalanıyla da resim dersimiz için malzeme aldım. Öğretmenim bakın yine aynı şeyi söylüyor. Oysa ben ondan hiç param... Tamam yok. Ali tamam. Kesin artık tartışmayı. Bunu sonra araştıracağız dememiş miyim? Özür dilerim efendim. Evet. Evet dolapta yok zaten. Kemal'in böyle bir şey yapabileceğini... ...hiç sanmıyorum ama... Ee, bir de ceplerini boşalt bakalım. İşte öğretmenim. Bakın. Burada da yok. Ee, peki başka cebim var mı? Mesela iç cep gibi. İç cebim yok. Ee, ama pijamamın cepleri var. İsterseniz ona da bakın. Ver bakayım. Evet bunu da arayalım da artık bu iş... Kemal... Bunlar nedir? Bu, bu paraların benim cebimde ne işi var? O almış işte. Kemal neden yaptın bunu? Mecmi, İmran siz susun. Evet Kemal. Cevap bekliyorum. A anlamıyorum. Bu bir tuzak. Öğretmenim yemin ederim ki... Benimle odama gelir misin Kemal? Bunları orada konuşuruz. <gülüyor> ...bana inanmalısınız öğretmenim. Ben almadım, almadım. İyi ama paraların cebine nasıl girdiğini açıklamak zorundasın Kemal. Bilmiyorum, keşke bilsem. Beni çok zor durumda bıraktın Kemal. Sen sevdiğim bir öğrencisin. Üstelik karakterini de az çok tanıdığımı sanıyorum. Oysa bugün gerçeği gözlerimle görünce... O gerçek değil öğretmenim. Ne olur inanın bana. Gerçek değil. Sadece bir oyundu. Keşke, keşke bunu size kanıtlayabilseydim. Önce şu ağlamayı kes artık. Gözyaşı dökmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Bana yardım edin efendim. Beni tanıdığınızı söylüyorsunuz. Sevdiğinizi de. Öyleyse sözlerime inanmalısınız. İşlemediğim bir suç yüzünden cezalandırılacağım Sana inanmış ya da inanmamış olmam bir şey değiştirmez Çünkü bu okulun yöneticisi olmak her konuda tek başına hareket etme yetkisini vermiyor bana Önemli olan disiplin kurulunun vereceği karardır Ö Öğretmenim Üzgünüm Kemal Keşke bütün bunlar hiç yaşanmamış olsaydı Ama ne yazık ki yaşandı Dediğim gibi disiplin kurulu olayı tüm ayrıntısıyla inceleyip en doğru karara varacaktır Şimdi gidebilirsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Bıktım bu okuldan Aziz abi. Bulmak istemiyorum artık. Köyüme döneceğim. Bak bu olmadı işte Kemal. Bir daha böyle sözler ettiğini duymak istemiyorum. Hem düşünsene okulu bırakırsan baban ne kadar üzülür. Başka ne yapabilirim peki? İmran'la Ali beni üzmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hepsine katlandım ama... <gülüyor> ...hırsızlıkla suçlanınca... Yine de ucuz kurtuldun. İki hafta sonu izinsizlik cezası nedir ki? Müdürle öğretmenler seni sevmemiş olsalar da... Beni anlamıyorsun Aziz abi. Verdikleri cezaya üzülmüyorum. O cezayı hak etmediğim için üzülüyorum. Kemal, bak... ...sana anlatmak istediğim bir şey var. Nasıl desem bilmem ki. Anlat aziz abi. Benim bilmediğim başka şeyler de mi var? Yok canım. Seninle ilgili değil. Kendi başımdan geçen bir olayı anlatmak istedim sana. Tam senin yaşlarındaydım bu okula geldiğimde. Beni de tıpkı senin gibi ezmeye çalışan arkadaşlarım vardı. Başa çıkamıyordum onlarla. Çok da üzülüyordum. Sonra bir gün. E, evet, ne oldu? Aklımca onlardan öcalmanın bir yolunu buldum. Nasıl? Birinin memleketten parası gelmişti. Oldukça dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu biliyordum. Fakat beni en çok üzenlerin başında geliyordu. Senin anlayacağın yalnızca ona zarar verebilmek, üzebilmek için parasını çaldım. Tabii sonunda gerçek anlaşıldı. Beni cezalandırdılar. Yani demek istediğim... Bak yanlış anlama sakın. Sen dürüst bir çocuksun. Asla yanlış bir şey yapmayacağını biliyorum. Ama... Belki arkadaşından öce almak için. İnanmıyorsun. Sen de bana inanmıyorsun. Bunları da o yüzden anlattım. Hırsız olduğumu sanıyorsun. İnanmıyorsun. Bana kimse inanmıyor. Aa, Kim Kemal, kimse ona Kemal ona dur inanmıyor. gitme. Ben Yanlış anladım Kemal dur. Hay Allah. Yardım edeyim derken kalbini kırdım. Kemal, Kemal bekle. Nasıl? <gülüyor> Oyunumu beğendin mi Ali? <gülüyor> Senden korkulur imhan. Kimin aklına gelir geceliğin Kemal uyurken parayı gizlice cebine? <gülüyor> Şşt, yavaş konuş. Necmi'yi uyandıracaksın. Oyunumuz duyulursa başımıza neler geleceğini bilmiyor musun? Özür dilerim. Düşünemedim. Bundan sonra dikkatli ol. <gülüyor> Bu iyiliğimi de sakın unutma. Planım sayesinde hem Kemal'e borcunu ödemekten kurtuldun... ...hem de onu müdürün gözünden düşürdük. Ama benim de iyi rol yaptığımı kabul etmelisin. Evet iyiydin. Gör bakalım Kemal. Ayak yıkamadık diye bizi müdüre şikayet etmek nasıl oluyormuş? Sonunda öcümüzü aldık işte. <gülüyor> Bundan sonra gelip bize yalvarmak, dost olmak zorunda. Onunla dost mu olacağız? Gerçekten değil canım. Öyleymiş gibi davranacağız. Düşünsene, o hırsızlık yapıyor, biz onu bağışlıyoruz. <gülüyor> Necmi, sen, sen <gülüyor> uyumuyor muydun? Yoksa konuştuklarımızı... Evet, duydum. Anlamıştım zaten bu işte sizin parmağınız olduğunu. Kemal hırsızlık yapabilecek biri değil. Eyvah yandık. Yandınız tabi. Yaptıklarınızı gidip müdürü anlatır. Hayır yani. anlatmayacaksın. Eğer bu konuda ağzından tek söz çıkarsa ee? ben... Ne yaparsın? Beni de mi hırsızlıkla suçlarsın? Artık kim inanır sana? Ne olur duymamış ol bunu Necmi. Bir yanlış yaptık tamam. Ama başka çarem yoktu. Kemal'e borcumu ödeyemiyordum. Bu seni bağışlatmaz Ali. Ödeyemediğini açık açık söyler özür dilerdin ondan. Oysa sen aldığın parayı inkar ettin. Üstelik ona hırsız damgası vurdun. ...hem de Kemal'den öce almak için yaptınız bunları. Ooo, duymadığı da kalmamış. Duydum tabii. Ağzınızla ele verdiniz kendinizi. Şimdi gidip her şeyi anlatacağım müdüre. Kemal'i kurtaracağım. Kurt, Yapma ne olur. Tamam, Bırak gitsin o Ali. O kadar yürekli olduğunu hiç sanmıyorum ya. E, gitti diyelim. E. Müdür ona inansa bile bize bir şey olmaz. Olmaz olur mu İmran? Olmaz, korkma. Kemal'e büyük bir ceza vermedikten sonra bize de vermez. İşte o zaman Necmi kendi halini düşünsün. Başına neler gelir bilmiyorum. Sen sen ne biçim bir arkadaşsın İmran? Hiç utanma yok mu sende? <gülüyor> Dur daha bitmedi. Çok zor durumda kalırsak... ...bu işte bizimle birlik olduğunu da söyleriz müdür. E. Yalancı! Böyle bir oyun oynamamız için senin akıl verdiğini de. Senin kadar yalancı birini hiç görmedim bugüne kadar. Her şey beklenir senden. <gülüyor> İki yıllık olduğunu da unutma sakın. Geçen yıl hastalandığın için geçemedin ikinci sınıfa. E, bu yılda... Siz artık... Benim durumum seni hiç ilgilendirmez. E ne duruyorsun öyleyse? Gitsene müdürün odasına. Duyduklarını bir bir anlat. Hadi hadi durma, durma. Yele doğru koşmak. Oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak dileğiyle.